Oh yeah. checaste. Merhaba Kainat Bugün 4 Mart Çarşamba Yıl 2015 Ay 3 Gün 63 Kasım 117 1436 Hicri Cemaziyelevvel 13 1430 Rumi Şubat 19 Fırtına Soğuk Günün Sözü Gençliği iyi yöneten insanlığı iyi yönetir Wilhelm Leibniz Günün Tarihi 822 yıl önce bugün 4 Mart 1193'te Selahaddin Eyyubi ölmüştü. Yaptığı savaşlarla Suriye ve Filistini Haçlıların elinden kurtarmış, Kudüs'ü almıştır. Adı doğuda olduğu kadar batıda da hürmet ve takdirle anılmaktadır. 90 yıl önce bugün 4 Mart 1925'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Takrir-i Sükun Yasası yani Asayiş Yerleştirme Yasası kabul edildi. 4 Mart 1929 yılında ise yürürlükten kaldırıldı. Büyük saat Marif Takvimi. Smile When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow, you'll see the sun come shining through. For you, light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near.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 Merhaba Herkes Açık Radyo Bursa 94.9 Açıkradio.com ve Açık Gazete Programı başladı Ömer Madre Can Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet açılış parçasını Smile olarak seçtik. Nat King Cole söylüyordu Charles Chaplin'in Charlie Chaplin'in ölümsüz bestelerinden biri. Ve neden çaldığımızıysa Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından okuyalım. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Şakalar Roma İmparatoru Endülüslü Hadrianus O yaşadığının son Sabah olduğunu anlayınca Kendi ruhuna hitaben Konuştu Şöyle dedi Benim küçücük serseri ve kırılgan ruhum. Bedenimin misafiri ve yoldaşı. Nereye gideceksin şimdi? Hangi loş, sert, çorak yerlere gideceksin? Artık şakalar da yapamayacaksın. AYNALAR Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Tarihte bugün neler olmuş çok kısa bakalım 1493'te bugün Kristof Kolomb ya da Cristoforo Kolombo ya da Cristobal Kolom her dilde söylenebiliyor. Ee, Lisbon'a dönmüş Ninya ile gemisi ve şimdi Bahamalar diye bilinen ve Karayipler'deki diğer takım adalar adalar bütününe yaptığı ziyaretten dönmüş. Gerisi tarih olacak. Sömürgecilik, kolonyalizm, altın, endüstri devrimine ulaşacak birikim. 1519'da bugün gene onun devamı Hernan Cortes Meksika'ya gelmiş Aztek medeniyetini arıyor ve onun tabi altınlarını arıyor. Sonra gerisi tarih gene aynı birikimin ve endüstri devriminin parçası. Ufak bir düzeltme yapmam gerekecek galiba takvimi okurken William Wilhelm Leibniz'i e, ne? ufak bir tahribata girmişim. E, gençliği iyiye yönelten e, insanlığı iyiye yöneltir demek yerine gençliğe, e, gençliği iyi yöneten demişim. E, alışkanlık olsa gerek. İyi yöneten insanlığı iyi yönetir diyor komşum. E, benim yüzümden e, Wilhelm Leibniz'e karşı herhangi bir tavır takılmasını istemem dinleyicilerimin sizin ve sizin. İnsanlığı kurtardık böylece. Evet. İnsanlığı yönetmek gibi bir kaygısı Yoktur herhalde. Evet. Aa, bilmiyorum. Biraz daha detaylı bakmak lazım hakkında. Çeşitli dedikodular duymuştum ama akademik dedikodular. Ee, şimdi konuşsam saçma olacak. Tamam zevzeklik zamanını bitirdiysek eğer şeye geçelim. Yeni araştırmalar var. Ve durum çok parlak gibi gözükmüyor. Onu da söyleyeyim. Yani özellikle Suriye'den gelen haberler bizim söylediklerimizi bir hayli doğrulayan bir nitelikte. Yani bizim de başka bilim insanlarıyla konuşarak başta Harvey Weiss olmak üzere söylediğimiz şeyler Suriye'de cehennemin ta kendisi olan durum ve arkasından da Suriye'de, Irak'ta cehennemin daha da dibinden çıkmışa benzeyen zebanilerin Durumu ISIS ya da IŞİD ya da DAEŞ meselesinin aslında insan kaynaklı küresel iklim değişikliğinden ısınmadan olduğunu ortaya koyan yeni araştırmalar geldi. Bu çok önemli bir şey. Proceedings of National Academy of Science e, dergisinde yayınlanan bir araştırma bu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet bu Amerika'nın ve dünyanın da en saygın bilim kuruluşunun yayın organı. Yani bunun ötesinde yok artık daha etraflı bir şey dünyada da pek rastlanmıyor. Aslında bizim de aynı şekilde tekrar ettiğimiz bir teoriyi e, kanıtlama niteliğini taşıyor aynı zamanda bu araştırma. 2007 ve 2010 tarihleri arasında Suriye'de görülen kuraklığın ülke tarihine geçmiş en büyük kuraklık olduğundan, en kötü kuraklık olduğundan bahsediyor. E, bu süre içerisinde mahsullerin yok olduğunu eldeki mahsullerin e, stokların eridiğini bir, bir buçuk milyonunda evlerinden göç etmek zorunda kaldığından bahsediliyormuş. 800 bin insanı mahvetti birinci sırada. Yani hem öl öldürerek hem de işte yerinden yurdundan ederek kuraklık ve çok daha büyük bir kesimi de milyonları da yoksulluğun pençesine düşürdü diyor. Şehirlere kaçmak zorunda kalıyorlar. Orada da Başka göçmenler rekabet var yoksulluğun içinde. Yani buna rekabet de denemez aslında. Hayatta kalma kavgası. Sonunda isyan edince de ağır şekilde bastırılıyor. Ve bu şekilde de büyük bir felaket oluyor. Araştırmanın mümbit hilal, yani verimli hilal de iklim değişikliği ve son Suriye kuraklığının sonuçları getirdikleri başlığını taşıyor. Gayet net, soğukkanlı bir bilim diliyle yazılmış. Fakat işte 2006 ile 2000 arasın, 2010 arasındaki kuraklığın e Suriye'yi mahvettiğini söylüyor. Yani şunu demişler başlıca, araştırmanın başlıca yapanın, başında bulunan kişi Dr. Colin Kelly kuraklık savaşa yol açtı demiyoruz diyorlar ama hiç şüphesiz başka birçok faktörü getirerek tetikle, başlıca tetikleyicisi oldu. Yani tarımın çökmesi ve başta tarımın ve tarımda verimliliğin çökmesi, tarımın bizatihi çökmesi ve yoğun e, göçler şehirlere bu ay ayaklanmaya ulaştı diyorlar. İki tane çok önemli şey var. C çok ciddi bir e, parmak izi de bulmak mümkün diyorlar. Köyesi asılmanın bütün bu bölgedeki felaket üzerinde. Grafiklerle de göstermişler yani zaman çizelgesi üzerinden de koymuşlar. Bir de e, Amiral David Tetley diye birisi de konuşmuş. Kendisi de meteorolog olan araştırma üzerinde ve açıkça çok net bir bağlantı kurabiliyorsunuz demiş. Amiral David Tetley de Slate dergisine internet dergisine konuşmuş. Ve sonuçta iklim değişikliği iki açıdan bölgeyi kurutuyor demiş. Yani çok önemli ikisi de. Birincisi rüzgar kalıplarını değiştiriyor. Paternlerini değiştiriyor. Ve böylece yağmur bulutlarıyla yüklü havayı Akdeniz'in üzerinden bu bölgeye taşıyan rüzgarlar kesiliyor. Böylece yağmur gelmiyor. Özellikle de Kasım'la Nisan arasındaki yağışlı mevsim gidiyor. Bu bir. ikincisi de daha yüksek sıcaklıklar, tabii hararet, şeyin daha fazla tabahur etmesine, buharlaşmasına yol açıyor toprağın kurumasına ve özellikle de sıcak yazları ki sıcak yazların sayısı da artıyor tabii böylece sürekli bir buharlaşma da oluyor. Bu çok trajik bir şey. Şimdi başka bir şeyden de bahsetmek gerekiyor. Bu araştırma sadece bu bölgeye ilişkin ve Suriye, Irak bölgedeki mümbit hilal denen bir zamanlar bütün medeniyetlerin doğmasına yol açan en önemli bölge Mezopotamya bölgesinden bahsediyor gibi görünüyor. Ve öyle de zaten Suriye etrafında Lübnan, İsrail, Bürdün, Türkiye'nin belli bölümleri ve Irak bunlar çok yıla yayılan kuraklıklar önümüzdeki yıllar içinde on yıllar ve hatta yıllar içinde norm olacak artık normale dönecek kuraklıklar eğer bu karbon karbon kirlenmesini alelacele düzeltmezsek diyorlar bunu, bundan da uzun boylu bahsetmiştik. Tom Friedman da yazdı bunu. New York Times'daki sütununda kendi köşesinde su yoksa devrim olur diye de yazmıştı. Ve aynı zamanda uzun süre sözünü ettiğimiz çok ödüllü film. Years of Living Dangerously filminde de ben bizzat seyrettikten sonra gözlerim fal taşı gibi açılarak anlatmıştım. Çünkü şeyi söylüyor. Orada görüştüğü insanlar ekmek yoksa devrim var diyorlar. Hatta Yemen'de bir köyün ikiye bölünmüş olduğunu ve birbirleriyle amansızca savaşa girmiş olduklarını gösteren sahneler vardı o filmde. Tom Friedman zaten konuşuyor bir takım şeylerle, insanlarla ve diyorlar ki yani ayaklanmaktan başka çare yoktu çünkü hiç su kalmadı. Tamamen yiyecekte kalmadı, göçmek zorunda kaldık diye konuşan insanlar var. Ve bunun en berbat taraflarından biri de Climate Central diye bir, Climate Progress diye bir sitede sürekli takip ettiğimiz Joe Roman yazısında şeyi söylüyor. Roman. Toz çukurlaşma diye bir süreçten bahsediyor. Kaliforniya'da bir zamanlar görülen ve şimdi tekrar çıkan toz fırtınaları oluyor. Ve bu bütün şeyi e, çok uzun sürelerle dönemler için öldürüyor. Yani ya aslında ortada olan bir hikayeydi bu. Suriye'de yaşanan özellikle e, savaşın küresel iklim değişikliğiyle alakalı olan bağı ufak detaylarda saklıydı. Mesela bu isyanın ortaya çıkmasına sebebiyet veren en sembolik olaylardan bir tanesi de 13 yaşındayken Dera'da. İsyanın ilk günlerinde öldürülen Hamza el-Hatip e, adlı çocuğun e, üzerine anlatılan hikayelerdi. Mesela El-Cezire şey de anlatıyordu. 2010 yılında kuraklık yüzünden artık eskisi gibi yüzerek vakit geçirmek yerine evcilleştirdiği güvercinlerle meşgul olmaya başlı, başlamıştı. Hamza deniliyordu. Bu ufak detaylardan çıkarabilmek mümkün tabi. Ardından Beşer Esad'ın kendi elindeki buğday silosunu Dış ülkelere satmaya çalıştığına dair gene... Sattığına üstelik de çok bol buluyor elinde. Silolar dolu ve fiyat yükseliyor buğdayda. Eh tamam kar ederim diye satıyor. Fakat şeyi hesap etmemiş hiçbir şekilde tabii. Bu kuraklığın devam edeceğini ve dikileri de tüketmek zorunda kalacağını hiç hesap etmiyor. Yanlış bir karar vermiş. Bununla yani. da alakalı haberler vardı. Bu bilimsel bir altyapı oluşturmuş bu teorileri. Şimdi sonuçça sonuca gelebilirsek pek işin dibine vardık zaten. sonuçtan da bahsedelim biraz. Homo sapiens, sapiens yani insan türü şu anda belli yerlerde artık kuraklık ve aşırı kurumanın kıraç yerlerin normal şartlara ne geleceğini rastlıyor. Hangi bölgelerde? Kere Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Amerika'nın ekmek sepeti olarak bilinen Kaliforniya'da, batı, orta batıda, güney batıda diyelim. Central Plains denen bölgesi var. Merkez yaylalar tamamen kuraklığın içinde. Bu bir. İkincisi Güney Amerika'ya geçelim. Amazon'da dünyanın kesinlikle akciğerleri diye hitap edilmesine haklı çıkaracak bölgede çok önemli bir e, kuraklığa yol açıyor. Amazon'un kurumasına inanılmaz fotoğraflarda 2007'den kalma. Elimizde var zaten aynı dönemden. Yani balıklar, beton gibi Amazon'da çeşitli kollarında e, su görünmüyor balıktan. Ölü balıktan. E, e, üçüncüsü, Güney Avrupa'da yani bütün Akdeniz çevresindeki bölgede, dördüncüsünde ve diğer bölgelerde. Bu çok net olarak söylüyor. Şu an, Hareket edilecek zaman ne zaman? Şimdi. Yani başka hiçbir şey yok. Üzerinde tartışılacak bir şey yok. Bütün endeksler, bütün bilimsel veriler bunu gösteriyor. Yani eğer bu problem kontrolden çıkacak olursa denetlenemez hale gelecek olursa gelecekte hem çok büyük felaketler ve çatışmalar olacak. Tıpkı işte Hollande'ın da Hollande Fransa Cumhurbaşkanı daha yeni söyledi. Önümüzdeki on yılda içinde büyük savaşlara gireceğiz Bunu önleyemezsek dedi. Bir şey de yapmamakla birlikte. Ve ya da güvenlik kuvvetlerimizin de bir bu işle meşgul olması gerekecek diye de konuşmuş bir Amerikalı güvenlik yetkilisi asker. Evet ama işe bir de iyi yanından bakmamız gerekiyor. Bunu ortadan, bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için yapılması gereken en önemli adım fosil yakıtları, fosil yakıtların önüne geçmek. Fosil yakıtların önüne geçmek de o kadar kolay bir süreç olacağı da benzemiyor. Ama bunun için adım atıldığı takdirde, bu sektörün kırılmaya başladı, bu sektör üzerindeki tekelin kırılmaya başlandığı takdirde dünyanın daha önce modern dünya tarihinin daha önce görmediği büyük bir işbirliğine gidileceği ve büyük bir algı değişiminden de bahsedilebileceği bir zamana doğru da girilecektir muhakkak. İşte şeyde onu söylüyordu tam sık sık örneğini verdiğim şu Ted Scott Martinez adlı hip hopçu 14 yaşındaki kıdemli aktivist çünkü 6 yaşından beri kabilesiyle birlikte bu işle uğraşıyor Fracking'de diğer kaya gazları ve petrol çıkartma meselesiyle o net olarak söyledi. Bu şans bir tek bize verilmiş durumda. Bu fırsat. Bizim kuşak yaptı, yaptı bunu diyor. Bundan daha büyük bir e, nimette olabilir mi diye bize hatta bir de metafor kullanıyordu. Büyüklerimiz yan gelip ya da partiyi yaptılar ve parti sonrasında ortalığı temizleme işini de bize bıraktılar. Ama yapabiliriz. Diye de konuşuyor. Evet, ben Cernot Wagner ve Martin Weitzmanın Climate Shock adlı kitabından aşırmıştım bu şeyi. Tanıyın. Hangisini? Ee, bu değişimin yaşanması için hmm. e, dünyanın modern dünya tarihinin daha önce görmediği e, bir işbirliğine gidilmesi gerektiğini evet. ve algıların tamamen değişmesi gerektiğini ve bu, bu algıları da inşa edebilecek bir zeminin de oluşması gerektiğini. Algılar değişiyor. Ediyordum. Şimdi ben sana e, yani biz bir kere pozitif yönde değiştiğini bizzat daha geçen hafta sonunda gördük. Yani. Evet, zaman zaman unutuyoruz da hatırlatayım. Dedim. Evet. Yani bayağı ciddi bir kesim vardı. Bugün şeyde de biraz konuşma fırsatı buluruz. Açık yeşilde. Açık yeşilde. Gençlerden kadın ağırlıklı olan ve bütün yerel hareketlerin temsilcilerinin de katıldı. Bu işte iklim için mücadelede biz de varız diyen çok sayıda yükselen bir hareket var. Evet tamam ona girmeden önce şunu şöyle düşünseniz yani fosil yakıt gibi bir sektörün önünün kesilmeye başlandığı bir dünyanın nasıl bir yer olacağını. Şu andaki savaşlara bakıyorsunuz. Libya'da herkes petrol yataklarını kontrol etmeye çalışıyor. Suriye'de su kaynakları üzerindeki en büyük savaşlar gerçekleşiyor. Aynı zamanda İshidin kendini tekrar etmesinin en büyük sebebi yani gücünü, kuvvetini sağlamasının en büyük sebebinin elinde bulunduğu petrol rezervleri olduğu söyleniyor. İran durumu zaten tamamen petrol üzerinden okunan bir tarih olmaya başladı. Savaşlarının tarihi. Yani Ukrayna'daki durumda geçtiğimiz hafta Putin e, gaz vermemekle gene aynı şekilde bu gazları yakıt üzerinden gitmek gerekirse gaz vermedi vermemekle soykırıma eş değer tutan açıklamalar yapıyordu. Yani e, savaş ve çatışma hallerinin içerisindeki neredeyse bütün ülkelere baktığınızda hepsinin içerisinde bir fosil yakıtla alakalı bir bit yeni bulabiliyorsunuz. Bize bütün bölgelerde var. Işin... E Sudan'a bakın. Neyse. Sudan'da Birleşmiş Milletler'in yaptığı yeni bir açıklama vardı. Binlerce çocuk askere alındı. Güney Sudan'da binlerce çocuk askere alınmış durumda ve savaşa koşturulmaya çalışıyor. Çocuk diyor. askerlerle savaş Sudan'daki diye. durum da tamamen petrolle alakalı olan bir. Suriye, Suriye'de ise bütün bir nesil feda edildi. Yani yok artık böyle bir Suriye'nin geleceğini temsil eden gençler ve çocuklar ne eğitim görebiliyorlar ne de herhangi bir dünya görebiliyorlar. Yani. Evet yani bu savaşların sebebinin ortadan kalktığı bir dünyayı düşündüğünüz zaman gerçekten yaşayabilecek bir gezegende de gözünüzün önüne gelmesi çok muhtemel. Ama Kandil Dağı'nın eteklerinde ha, petrol aramaya mi? başlayan Enerji Bakanı var mesela. Tam Barış'tan bahsedildiği aşamada. Hem Barış'tan bahsedildiği aşamada hem de kibaris zirvesinde artık yenilenebilir enerjiye sıfır karbon emisyonuna gideceğiz ya da bakın Kandil'in dibinden petrol çıkaracağız. %75 ihtimalle filan gibi hiç bilimde ve başka bir yerde duyulmamış rakamlarla konuşan bir Enerji Bakanları. Neyse. Şeye geçelim. Ee, yani Suriye meselesinde Kolombiya Üniversitesi'nin Lament Doherty, Dünya Gözlem Yeryüzü Gözlem Evi'nden de yapılan aynı araştırmada çok net olarak konuyor bu Suriye'deki çatışmanın kaynağında. Kuraklık ve köşe olduğu. Hemen arkasından başka bir yere geçelim. Orta Doğu'dan Mümbit Hilal'den, verimli Hilal bölgesinden Kaliforniya'ya geçen yeni araştırma var. Stanford Üniversitesi'nden ve Kaliforniya'nın son, son neredeyse 20 yıl içinde e, şu anda da rekoru kırmakta olan kuraklığının devamlı olduğunu, iklim değişikliğinden olduğunu ve artık bundan kurtuluş olmadığını söylüyorlar. Kaliforniya ekmek sepeti işte dedikleri bütün buğday, tahıl ambarı Açıkça ve en önemli bilim, iklim bilimcilerden Noah da Stanford Üniversitesi'nden daha düşük yağış ve kar garanti etmez tabii bir kuraklık olacağını demiş. Ama asıl önemli olan sıcak ve serin yıllarda yağış ne kadar oluyor ona bakmak gerekiyor ve hepsini gördük. Azalıyor demişler. Çok ilginç ve önemli bir araştırma bu da. Cavendreams'dan aldık bunu. Bir başka haber vereyim. Bank of England, dünyanın galiba ikinci büyük e, merkez bankası, ikinci en eski, pardon, Marka, e, bankasından bir uyarı gelmiş. İngiltere Merkez bankasından. Ne diyorlar efendim? karbon balonu patlamak üzere hepimizi feci vuracak demişler. Bu çok önemli bir açıklama. Yani dünya giderek karbon emisyonlarını, salımlarını sınırlamaya çalışırken ve alternatif enerji kaynaklarına yatırımla fosil yakıtlara yapılan yatırımlar büyük bir darbe yiyebilir diye Avrupa'nın en eski bankalarından biri yani dünyanın Söylüyor. Ne diyorsun buna? İlginç. Şey, enerji bakanı haber, haberdar değil anladığım kadarıyla. Yani paranızı varsa eğer, zaten bu gidişle yatıracağınız şeylerin en büyük kalem, yatıracağınız en büyük kalemlerden bir tanesinin silah olması gerekmekte. Geçtiğimiz sene yapılmış bir açıklama vardı. Küresel iklim değişikliğiyle beraber e, şiddet olaylarının da paralel bir şekilde arttığından bahsediliyordu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış. 22.000 cinayet ve 180.000 e, tecavüz vakası üzerine yapılan e, daha doğrusu 180.000 180 tecavüz vakasının 2099 yılı itibariyle görüleceğinden bahsediliyordu. Yani ne kadar şiddet olaylarındaki artışın paralel bir şekilde iklim değişikliğiyle ortaya çıkan e, aşırı iklim olaylarıyla alakalı olarak da arttığını görebilmek mümkündü geçtiğimiz sene yayınlanan bu makalede. Yani yeni iç güvenlik yasaları ya da takviri sukun gibi yeni e, kanunları da görebilmek mümkün olacak bu sebeplerden ötürü. Ve oluyor da zaten. Bu arada da yalnız şirketler mesela artık buraya yatırmayın %80'inin zaten yerin altında kalması gerekiyor. Bütün petrolün, kömürün ve doğalgazın e, fosil yakıt denen şeylerin denmesine rağmen 2013'te sadece 670 milyar yani 4'te 3 3'te 2 trilyon dolara varan araştırma yapıyor. Yeni fosil yakıt aramak için ama hepsi çöp olacak bunların demiş banka. Yani e, Enerji Bakanı'na bir uyarı buradan da e, İngiltere Bankası'nı dinlesin bari. E, Merkez Bankası'nı. Bu arada bütün her tarafta iklim krizinden bahsettik ya. Evet. Avrupa'da da hangi iklim krizi ya? Sen şey gördün mü? Bugünkü hürriyeti görmedin herhalde. Cenevre'de süper spor show magazinine girmiş. Ben gittiğim zaman pazartesi yatıyoruz. Siz girdiğiniz zaman bütün gün bu magazin haberleri. Senin kalbi av. Çak ya, kalbine hat çakacağım şimdi. Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı'na bu yıl milyon dolarlık süper spor otolar damga vurmuş. Dün kapılarını açan fuarda bak bizzat okuyorum. Emre Özpeynirli'nin peynircin haberi dün kapılarını açan fuarda fiyatları 20 milyon dolara aşan 20'ye yakın süperspor otomobilin premieri yapılmış. En çok dikkat çeken model hangisi? Sen bilirsin anlarsın bunlardan. Tabii ki evet. Bentley EXP 10. Pim. Speed 6. Ya. Yani varmak istediğim nokta şu. Aziz dostum ne iklim krizi 4 çarpı 4'lerin Avrupa'da hadd hesabı okunmuyormuş satışlar acayip güzelmiş Avrupalı yöneticiler sen şimdi iklim krizi var daha küçük daha tasarruflu arabalara elektrik arabalarına Tesla Tesla çok, çok büyük çok büyük bir çok büyük bir kriz var elektrikli arabalar var ama çok büyük bir krize karşı karşıya şu anda. Arabaların motorundan ses çıkmadığı için insanlar araba çalışıyor mu çalışmıyor mu yoksa yoldaki insanlar araba geliyor mu gelmiyor mu anlayamıyorlarmış. Zaten onla da uğraşmayı da bırakmışlar zaten. Böyle büyük bir sorun karşısında nasıl uğraşabilecekler ki? Evet doğru. haklı. Nasıl durabilecekler? Evet sonuç olarak acayip bir SUV denen 4x4'lere elektriği filan boş verin. Yakıt hücreli arabalara konektivite filan deniyor. Tümüyle bu fuar görebildiğim kadarıyla e, hürriyetten de gayet ayrıntılı yapılmış. Fuarda SUV'ler 4x4'ler var ve süper arabalar var. Cenevre egzotik süper arabaları süper zenginler için egzotik arabaları piyasaya çıkarıyor. Ya öyle anlatıyorsunuz Cenevre'de süper arabalar süper zenginler diye. sanki gören de şey zannedecek. Türkiye'de hiç süper zengin yok. Yok. Tabii var, var. Hem de yükselişte var ama son bir şey söyleyeyim. Madem süper arabalarda ama Kuzey Kutbu eriyor biliyorsun dünyada en çok. En çok erirken... Ki... yapmayın, Hı? yapmayın. Ertuğrul ya hayır. yazısı bir tam sayfalık yazısı. <gülüyor> Yapacağım. Bugün dişlerimden kan damlayarak konuşacağım. Ee, şey diyor, ana konu Zaten o da dikkat edilecek hususlar. Kutuplara gidiyorsun ya siz de şeyle gidiyorsun ya Selahaddin'le. Marsöle bizim gidebiliriz aslında. Kutupları olmazsa birlikte bir Karadeniz <gülüyor> turu fikrimiz var. Kutup, kutup. Kuzey Kutbu. Yaklaşırız. Ve, ve orada işte bütün asıl dikkat edilecek hususlar listesi var. Kuzeyde amatör kaşif olmak istiyorsunuz, değil mi siz şimdi? Biz zaten kuzeyliyiz. Di kutuptan bahsediyorum. Dik, dikkat etmen gereken 5 şey var. 5'ini saymayacağım. Dikkat etmen. Birinciyi söylüyorum. Ara, don. Araba seçimini iyi yap. Araba Hı. tabiatıyla doğal olarak dört çeker olmalı. <gülüyor> 2. <250 gülüyor> eciyet lastikleri, <gülüyor> lastikleri nasıl olmalı? Kalın. Ne bileyim yani <gülüyor> gerçek çivili şey. Çivili lastik. Çivili lastik. Ertuğrul'un arkadaşı, Ertuğrul Özkök'ün arkadaşı Levent bir Volvo CX 60 seçmiş, çok memnun kalmışlar. Yollarda başka arabalar da görmüş ama tabii ki siz de Selahattin'le araştırıp kendinize uygun bir tercih yapabilirsiniz sıkıltıp evet, seyahatinizde. 33 Türk milyarder listeye girmiş Forbes'un dünyanın en zenginleri listesine. Türkiye'den bu sene 33 kişi varmış. Geçen yıl bu rakam ise 25'miş. Yani bir sene içerisinde kaç kişi diyor? 8 kişi. 25 Evet 8 kişi. 8 <gülüyor> dolar milyarderi daha. 8 dolar milyarderimiz daha olmuş. Bunu kutlamamız gerekiyor. Ee, belki de Kuzey Kutbu'ndaki kutlamalar şimdiden başlamıştır. En zengin e, tabii ki Bill Gates e, ardından Meksikalı iş adamı Carlos Slim Helu telekomünikasyon sektöründe çalışılıyor. Ardından sizin sevdiğiniz isimlerden bir tanesi varım. Buffett 72.7 milyar dolarlık varlığıyla 3. sırada yer almış. Türkiye'de ise Murat Ülker 369. Dünya üzerindeki dünyada 369. Ee, sırada yerini almış ama Türkiye'de 1. Hüsnü Özyay'ın 690. sıradaymış. Semahat Sevim de 714. sıradaymış 2.6 milyar dolarlık servetiyle. Evet. Warren Buffett'ın da bu arada e, Orta Doğu'da İsrail'de silah e, yatırımlarına da giriştiğini biliyorsundur. Ekerli işte. Söyledim. Evet, İlk söyledim. yarım saat içerisinde. Ben de onu ekleyeyim dedim. Or ya silah yatıracaksınız Warren ya Buffett'te. rüzgar tribününe yatıracaksınız. Ben silahı tercih ederim. Yani her zaman silahı tercih etmişimdir. İki tercihimden biri var. Biri silah, biri de dört 4 4 çekerler. Şey, şeyi de bakınca hürriyette çıkan bu kuzey kutup kâşifi vaziyetlerini neden şimdi fotoğrafçı arkadaşının Özgök'ün Volvo seçtiğini de öğrenmiş olduk. Ama oldum. tam yaşadığınız toprakların insanısınız. Bir yandan bu silah tercihinizle zaten belli ediyorsunuz. Bir yandan iş edin. Ülkenizden geçip Irak'ta ve Suriye'de terör izin veriyorsunuz. Diğer taraftan da onlara karşı savaşan ülkelere koli koli kutu kutu silah dağıtımı yapıyorsunuz. Her halükarda kerdasını kar silah sevdiğiniz zaman bu topraklar üzerinde. Peki Volvo seçişi niye? Levent Bey'in söyleyeyim. Yani burada numara cazip bir araba seçmektir. Çünkü insanlar cazip arabaya daha çok para veriyorlar. Demiş Hakan Samuelson. Bu kim? Volvo'nun baş yöneticisi. Yani şu anda da şu anda da piyasa SUV'leri dört çekerleri cazip araba sayıyorlarmış. O zaman da Avrupalı tüketiciler ne yapıyorlarmış? Hatchback denen o arkada beş kapılı arabalarını at, çöpe atıp ve sedanlarını yeni dört çekerler alıyorlarmış. Forbes dergisinden okuyorum. İşte böyle. Bu, bu girişini yaptık, çıkışını ya. da aynı şekilde yaptık, aynı uyarılarla. <gülüyor> Çıkışı olmadı da. Çıkalım. Açık gaste. <gülüyor> Yılan ve Bülbül Bahar şarkısı bu Titi Robben ve arkadaşlarından Türk arkadaşlarından müzisyenlerle beraber yaptığı Titi Robben'in bir albüm bunun Gül Yaprakları adını taşıyor. Yaşar Kemal'e de ithaf edilmiş bir albüm bu. En büyük müzik, müzik esinlenmelerinden biri olarak da Yaşar Kemal'i gösteren Titi Robben'in yaptığı bir çalışma bu. Ee, sabah müziklerinde Açık Radyo'nun Didem de ilk beş şarkısını çalmıştı biz de devam ediyoruz Yaşar Kemal üzerinden bunları çalmaya çok güzel müzikler ve burada Udda Titiroben Kemençe'de Selçuk Balcı Kaval'da da Sinan Çelik vardı Vurmalıları da İzzet Kızıl icra etmekteydi 2011 tarihli bir albümden bahsediyoruz. Evet Açık Radyo burası 94.9 ve devam ediyoruz programı. Şeyden bahsetmişken kısaca silahlardan, ben e, WikiLeaks'ten çıkan en önemli araştırmalardan birinin de e, ilginç belgelerden birinin de şey olduğunu söylüyor e, Chomsky. Uzun bir mülakat yaptı. İki gün üst üste. Demokrasina da ve dünyanın bütün meselelerini e, yani bütün olmasa bile çok temel birçok konusunu konuşma fırsatı e, buldu Demokrasina Chomsky ile 86 yaşında yüzün üzerinde siyaset ve felsefe üzerine kitabı var dil bilim üzerindeki kitapları da 40'ın üzerinde yani gerçek anlamda bir baş edilmesi zor bir daha e, şey diyor yani bakmayın şey diyor İsrail'i şimdi Netanyahu'nun konuşması var 60 kadar kongre üyesi izlememiş durumda <gülüyor> İran'ın nükleer en büyük tehdit IŞİD'den de büyük tehdit olarak görüyor İran'ı Netanyahu yaptığı konuşmada kongreden izin almadan başkandan falan, hiç haber vermeden de John Boehner'ın çağırdı meclis başkanı Netanyahu 40 defadan fazla ayakta alkışlarla kesilen konuşmasında dünyadaki en büyük tehditin IŞİD değil İran olduğunu ve yakında da nükleer bomba yapacağını söyleyen bir konuşma yapmıştı. Ee, yalnız Musad'ın da gene sızma haberinden görüyoruz ki böyle bir kapasitesi ve durumu isteği de yok İran'ın. Hatta yeni de bir anlaşma yapalım çağrısı gelmişti. Her neyse işte çok yakın bir şey var. Yakın ilişkileri de devam ediyor bu görünürdeki çatışmaya rağmen İsrail ile Amerikan yönetimi arasındaki ve mesela Pentagon bir araştırması o kadar şeymiş ki dünyada en çok korunması gereken yerlerden bir tanesi Rafael askeri endüstrilerinin bulunduğu yermiş İsrail'de. Her ne pahasına olursa olsun insanlığın canı pahasına onları koruması gerekir demiş Pentagon. Peki Rafael endüstrisi ne üretiyor? Bil bakalım. Pasta. Drone. Ve daha e, onun gibi insansız hava araçları ve bir de pasta olur mu? Yani yüksek teknolojiyle askeri donanım yapıyormuş. Ve e, aslında ilişkiler o kadar şey ki Rafael e, sadece yönetim merkezi nereye taşımış dersin peki? İsrail'deki bu büyük drone yapımcısı Washington'da merkezinde, yönetim merkezinde Washington'a almış. Ee, para orada. Bağlantılar orada. Bir de offshore. Aslında baya deniz aşırı bir askeri üsttür Amerika için diyor Chomsky. Birçok yönden de Amerikan yatırımları için, yüksek teknoloji, silah yatırımları için. Ama onunla kalmıyor. Silah değil Intel. Intel kullanıyor musun biliyor musun? Intel Inside hani. İşlemci? İşlemci Intel. Yani siz de kullanıyorsunuz. Bana soruyorsunuz da. <gülüyor> ben de mi kullanıyorum? Siz evet. de kullanıyorsunuz. Evet. O da yeni gelecek nesil çiplerini yapmak için yon yoncalar, yonca yoncum deniyor? Ne deniyor? Çip yonga. Yonga. Ondan sonra onu da İsrail'de kurmuş. Intel'de. Warren Buffett demin adı geçiyordu. Ama o sektörde Hatırıncı. Çinli ucuz işçi çalıştırmadan olmaz. Oranın Vallahi... altını çizmek gerekiyor. E, ucuz Filistin'de olabilir. Somaliye... Filistinleri sokarlar mı Filistin... oraya? Yapmayın Allah aşkına. Arapları sokmaz da. Yani. Peki Warren Buffett da yeni bir İsrail şirketi satın almış. Dolayısıyla böyle gidiyor işte. Hep böyle türlü türlü artistlikler. Gerçeğe geldiğimiz zaman böyle mikro çiplerle dolatılmıştır. Onların dışında görebileceğimiz gazetelerdeki en yekpare e, silahsa en basit ve ilkel silahlar oluyor. Mesela köpek. İsrail askerlerinin köpeklerini Filistinli bir gence saldırırken e, gösteren bir video ortaya çıktı. Aşırı e, milliyetçi, İsrail siyasetçi Michael Benari'nin Facebook sayfasında paylaştığı bir şeymiş bu. O da ilginç tabii. Filistinli Ebu Hamza El Haşim 16 yaşındaki bir gencin... E, ...İsrail askerlerinin elindeki iki köpek tarafından saldırıya uğradığı bir görüntü var. Çocuk ağlaya ağlaya kaçmaya çalışıyor. Bir diğer taraftan da askerler tarafından tutuluyor. Köpek orasını burasını sürüyor. Yani teoride çipler vesaireler havada uçuyor. Muhtemelen büyük saldırılarda tepelerden da yağdırıyor onları mı? E, yeryüzüne indiğiniz zaman gayet böyle köpeklerle sen, saldırıyor İsrail'e sen, sen o köpeği canlı bir hayvan zannediyorsun değil mi? Hadi, hadi. bir de buradan tutmamız lazım ben Ali'nin videonun altında askerler küçük terörüste mu? ders veriyor yazmışlar Heh, tamam şimdi düştü jeton e, aşırı milliyetçi arkadaş da daha doğrusu siyasetçi de e, videonun altına yazdığı yorumda da üstüne ya da bilmiyorum. Askerler küçük terörüse ders veriyorlar diye yazmış. Ancak tepki gösterdikten sonra silmiş. Her Türk siyasetçisinin yaptığı gibi. Bu silmeler de güzel oldu şimdi. Yazıyorsun siliyorsunuz. Yazıyorsun siliyorsunuz. Evet. evet iş... Silahlı istiyorsanız devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılmış olan bir başka açıklama vardı. İşitte küresel mücadele özel temsilcisi. John Allen. Böyle bir makam mı var şimdi? İşitte küresel mücadelede mücadele özel temsilcisi. Evet. Nasıl kısaltmamız lazım? İki mu... Zor olur o. Evet. Boşver. John Allen Irak'taki Kürdistan Ök bölgesine... Evet. yeter. Irak'taki Kürdistan bölgesine doğrudan silah göndermeye başladıklarını açıklamış. Erbil'de yayın yapan Rudaw İnternet Sitesi'nin haberine göre emekli general, şimdi Öt temsilcisi John Allen... Washington Merkezi Düşünce Kuruluşu Atlantik Konseyi'nde düzenlenen işi de karşı yürütülen Savaşın Geleceği adlı panelde konuşmuş. Evet. Doğrudan evet. cephane, silah e, her türlü malzemeyi direkt Uluslararası Erbil Havalimanı'na indiği bilgisini vermiş. Oraya iniyormuş. Oradan da dağıtılıyormuş. Irak ordusu da hala Doğu Çevrelerin haberine göre elimizde silah yok. Lütfen bize silah verin diye evet. e, veryansın etmeye de devam ediyor. Bu arada Irak güçleri ve milisleri de Tikrit önlerindeler. Tikrit önlerindeler evet. Yeniden almak istiyorlar Saddam'ın yeri. Ee, Saddam da e, en yakın arkadaşıydı bir zamanlar. Baba Ya yani Öyle de Tikrit bir cephe değil. Bunu da hatırlamak gerekiyor. Tikrit bir yerleşim birimi. İnsanların yaşadığı evet, bir yer. Onu unutuyoruz evet. Yani y 30 bin kişi yaşıyor yaklaşık Tikrit'te. O da 2012 seçim sayımından sonra daha da artmıştır bu muhtemelen 10 senede. Sünnilerin çoğunlukta olduğu Sünni bir şehir yani fakat İranlı milisler, ve Şii milisler ve İranlı danışmanlar da önemli rol oynuyorlarmış fakat sürpriz yani şaşırmış Amerikalı yetkililer ya da şaşırmış gibi yapmışlar. Aa biz bilmiyorduk İranlılar mı var demişler ve Pentagon'da destek vermiyormuş bu Tigrit'in ele geçirilmesi için yeni saldırı Neden? Neden şey diyemeyim, dur hatta tahmin edeyim. Ee, İranlı ve daha doğrusu Şii milislerin bayraklarında intikam yazılı sloganlar olduğu için Hayır. Bizden destek, yardım isteyen olmadı. Onun için normal demişler. Şaşırdık zaten demişler. Bu arada Suriye'de harekat, hazm grubunu biliyor musun? Evet Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği söyleniyor. Ee, Suriye'de Halep cephesi vardır. Halep cephesinde yoğun çatışmalar devam ediyor. cebet Nusra hazma saldırdı. Ee, Ahrar arabuluculuk yapmaya çalışıyordu her iki grup arasında ama hazm cephesinin de Amerika Birleşik Devletleri'nden doğrudan yardım aldığını söyleyen Dur. bir deklarasyon yayınladı. O i̇ki zaman son durumu söyleyeyim. Dağılmış Harekat Hazm. Hazm dağılmış mı? Dağılmış. Ecevit e Ünlü daha kuvvetlidir muhtemelen o yüzden. E, şeye katılmış. İslami Şemiya Cephesi'ne. Yeni bir cephe duymamıştım ben Böyle yazıyor. Demokrasi'ni adan okuyorum. Karışık bir. Ama Hazm Cephesi rejime karşı savaşmamakta onun yerine muhaliflere karşı savaşmakla suçlanıyordu. E, sürpriz olmamış böyle bir e, karar. Evet. Herhalde. SUV meselelerini geçiyorum dört çekerleri artık daha fazla konuşmayayım. Ferguson polisinin Amerikan Adalet Bakanlığı'nın silahsız bir gencin, siyasi tabii bir gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından ortalığın birbirine girdiği Ferguson kentinde polis ve yerel yargı rutin bir şekilde ırkçı ön yargılarla hareket ediyor demiş Bunu ki, söyleyen şey Yeni Şafak Gazetesi. <gülüyor> Hayır sabah gazetesi o da mı değil. Akşam start değil mi? Amerika Adalet Bakanlığı. Amerika Adalet Bakanı mı söylemiş evet, bunu? Amerika Birleşik Devleti Adalet Aa. Bakanlığı. Ee, yani rutin şekilde ırkçı davranıyor. Ferguson'da politi demiş. Kendi ülkesinde nefes alamayanlar <gülüyor> Amerika'nın siyahları demiş. Associated Press Ajansı. Raporun kent tar yönetimi tarafından kabul edilirse emniyette önemli değişikliklere yol açacağını söylemiş. Dairen oysa cinayeti işleyen polis içim rahat demiş. Vicdanım rahat. Bu demiş. iç güvenlik paketi tartışılırken Amerika Birleşik Devletleri'ne referans veren e, siyasi siyasi yorumcular da bu haberi böyle şey yapmak lazım. Çat çat çat diye önüne koymak yeni lazım. İyi şafak şimdi bunu tekrar böyle verecektir herhalde. Tabii. Hatta bugün vermiş bile olabilir. Eldiveniniz asırsa bakabilirsiniz. Ferguson olaylarında polis nedensiz şüphelere git etti diyor. Adalet Bakanlığı. Hayır. Türkiye'de başka şeyler var. Bir de şeyi de söyleyeyim. Türkiye'ye geçerken hemen CIA eski başkanından da bir itiraf gelmiş. David Petraeus. O da favori isimlerimden biridir. Kendi biyografisini yazan bir kadınla zina yaptığı gerekçesiyle e, de istifa etti. Hayır. Hayır. O, o bizi bu sebepten, içiyen... bu sebepten ötürü mü istifa evet. e onları ne <gülüyor> e işte yalan söylemiş hayır evlilik dışı ilişki yaşadığı Paul'a Broadway'in evinde şimdi söyleyeceğim nesi kime e, ilişkiden kimseye bir şey değil ama onun evinde ve bilgisayarında önemli sayıda bilgi gizli belge olursa CIA'den casusluk mu <gülüyor> Yani, Kimin şeyde e, bu şekilde mi kaçırılmış? Bilmiyoruz şeyi neler verdiğini ama e, böyle bir durum vardı. 400 <gülüyor> gönlünü verdi. Ama size. kurtarmış 400 bin dolar karşılığında yargı marji yokmuş. En, Euro en dolara büyük. Yırtabiliyorsunuz yani böyle büyük olaylarda. Daha azına da. ya bütün siyasi en yani bu ömür boyu ceza gerektiren bir suç Amerikan kanunlarında benim bildiğim kadarıyla. Süren, bankadan kredi çekeceksiniz 400 bin dolar. Sonra ona, ona ödedir. 48 ay, 56 ay. Yok o konuşmalar yapıyor üniversitelerde. Amerika'da bütün bu kırpıp kırpıp yıldız yapıyorlar. Bu çok 4 yıldızlı bir generaldi zaten. Ondan bir sürü yıldız yaptılar. Üniversitelerde konuşuyor ve, ve saatte 50 bin lira falan alıyor konuşmasını. Bir dakika. Konuşma bir işte. göre, kaç tane yapması gerekiyor? 8 8 konuşma yok ya. 8 boka e, daha bize. 8 8 de. 10 konuşma yapsa götürüyor, yani götürüyor galiba şey şeyi. şeyi. Onun için öyle. Kurtarıyor işte. kendini. <gülüyor> 8 <gülüyor> defa manet e, e, hesabını Yarım saatlik 45 dakikalık konuşmayla beraber 2 konuşma daha bir de 4 çekeralıyor. Bir de yemek zinciri aldı. Şey ne güzel. Evet. IŞİD'le mücadelede mali kaynak eksikliğinden de bahsedenler var. Irak'ta büyük bir mali açmaz varmış. Ya Irak ordusunda bu konudan ötürü yaptığı açıklamanın şeyi gelmiyor, sonu gelmiyor. Bütün Artık dalga geçiyorlar işi, yok. biliyorsunuz ya. Irak ordusuyla. Ne zaman böyle bir mühimmat gelse Irak ordusuna çeşitli gösteriler yapıyorlar. Aldın, ardından da sosyal medyada IŞİD'in eline geçecek yeni silahları Irak ordusu tanıtmaya başladı diye. Çeşitli espri malzemeleri çıkıyor. Ama hala silah yok diyorlar. Daha ne olsun bütün her şey yığmaya başladılar ama hala da yığıyorlar. Daha fazla daha fazla silah diyor. O silahlar sonra ne olacak? Kimse düşünmüyor tabii ki. Dem Türkiye'de mesela şu silahlar anda... Silahlar yere gömülecek ve barış çubuğu içilecek. Aynen Türkiye'de olduğu gibi değil mi? Nasıl? Kolay. Her şey çok kolay. Rahat ve net bir şekilde görünebilir. Hiç güvenlik ısrarı sürüyormuş Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İçişleri Bakanı Efkan Hala'nın. İç güvenlik paket görüşmelerinin durdurulması gerektiğini söylüyorlarsa da olmuyor. Bu arada Kürt öğrencinin işkence edilerek öldürüldüğü ve ev arkadaşlarının gözaltına alındığı gibi korkunç bir haber var. Kırklareli Üniversitesi öğrencisi Ramazan Fırat bunu anlamak da kolay mümkün değil. Ev arkadaşları neden öldürüyorlar diye sormak. Evet. Üniversite edilmişken Bingöl Üniversitesi'ne basının açıklamasına katılmak gibi gerekçelerle yüzlerce öğrenci hakkında soruşturma açıldı. Bazıları suçlandıkları olay anında dersli olduklarını kanıtladıkları halde ceza aldılar. Bu soruşturmalara ve cezalara karşı başlattıkları bir açlık grevi var. Bugün 9. E, gününde bu açlık grevi aynı zamanda okulla alakalı da çeşitli e, şeylerden bahsediliyor. Yani düşünün bir üniversite var. Kardeşiniz, yardımcınız, siz rektörsünüz, kardeşiniz, yardımcınız, diğer akrabalarınız ve yakınlarınız, çeşitli bölümlerin başkanları. Bir tek üniversitenin ismi Bingöl. Ee, diğer her şey <gülüyor> sizin. Böyle bir e, ol, e, oligarşik yapılanmaya girdiğine dair de çeşitli iddialar var. İddia tabi hepsi bunlar. Evet. Ama web sitesine girdiğiniz zaman görebiliyorsunuz iddiamı değil mi diye. Ee, bunun Açık, da bu açlık grevinin grevi de dokuzuncu günü. Çok korkunç bir şey tabi. Açlık evet. grevi... E... Dört talebi var üniversite öğrencilerinde onlardan da bahsedelim. Polisin üniversiteye gir, istediği zaman girmesin ve öğrencilere saldırmasın diyorlar. Haksız yere verilen uzaklaştırma, kınama ve uyarı cezaları kaldırılsın diyorlar. Demokratik ve yasal hakkımız olan basın açıklaması için izin alma zorunluluğumuz olmasın demişler. Ve son olarak da üniversitedeki özel güvenlik güçlerinin öğrenciler üzerindeki baskılarına son verilsin denilmişler. 200 aşkın öğrenci soruşturma açılmış ve bir açlık grevi var burada da. Evet. Bu arada da bütün Türkiye'de aslında çok önemli bir şey Avrupa'da kıyamet kopuyor. Avrupa Parlamentosu'nda gazeteciler tutuklanamaz diyorlar. Hakikaten sadece gazetecilik yaptığı gerekçesiyle kaynaklarını soran eee şeyi kelepçeliyorlar. Üstelik Mehmet Baran suyu delilleri yok etmek gerekçesiyle mi kelepçeliyorlar bilmiyorum ya da kaçmak ya Açık. da fotoğraf Türkiye'de demokrasi geriliyor demişler özellikle Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grup'un başkanı Rebecca Harms ibreti alem fotoğrafı gibi değil mi? Avrupa Parlamentosu'nun Hristiyan Demokrat üyesi Herun Lenars da. işleyen demokraside gazeteci tutuklanmaz demiş ve bir başka haberde de sıra 17-25 savcılarında diyor. 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonunu yürüten savcılar Ceral Kara ve Muammer Akkaş'la hakim Süleyman Karaçölü'nde yargılanmasına izin vermiş hakimler savcılar yüksek kurulu. Demek ki o da var. Bir de Kabataş ile ilgili 20 ay süren soruşturmada tek delil bulunamayınca dosyanın kapatılmasına karar verilmiş ama... Ha, ben de bu kadar kolay mı olacak diyecektim. Yok. Tabii ki değil. 7 Haziran sonrasına bırakılmış karar. Yani seçim sonrasına. Baransın tutuklanması Avrupalı parlama antiterleri şok etmiş. Bunu da söyledik ve... Çok tutuklamayan yalnız Rebecca Harms değil, Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Abakay, Nazlı bugün gazetesi yazarı, Tufan Türenç gazeteci yazar ve Ahmet Altan'dan Balyoz belgelerinin yayınlandığı dönemde Taraf Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Ahmet Altan'dan Cumhuriyet'e yaptığı yazılı açıklamada o darbe planlarını bin defa getirseler bin defa da basarım gelin benimle konuşun diye meydan okudu ve şu ifadeleri kullanmıştı. Hırsızlık yaparken yakalanan bir iktidar paçasını kurtarabilmek için hırsızlıktan da büyük suçlar işlemeye başlayınca darbecilere sığınmaya karar verdi. Birlikte suçlarını ortaya çıkaranları suçlu ilan etmeye Diyor. MİT müsteşarı görevinden istifa eden Hakan Fidan'a hala kırgın olduğunu belirten Cumhurbaşkanı başbakanken e, yaptığı açıklamasından ötürü 10.000 TL manevi tazminat davasına e, ödemesine e, kararlaştırmış mahkeme tarafından e, sebepte ucube heykel davası. Heykel Heykeltıraş Ahmet Aksoy'a 10.000 TL manevi tazminat davası ödeyecekmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet, Türkiye haberlerine birazdan tekrar döneriz 9.30'dan sonra. Şimdi Cengiz Aktay'la konuşacağız. Süryanilerin durumunu bir de barış sürecinde nereye gidiliyor diye iki en temel konuda konuşmaya birazdan geçeriz. Açık Gazete Nereye Doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz. Ömer, günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Can günaydın. Evet, bir dün de etraflıca ele almıştın. Birazcık ondan da bahsetmeye devam edelim diye düşünmüştük, konuşmuştuk hı hı. bu Süryanilerin ve Hristiyanların Orta Doğu'daki durumu genel olarak. Evet, oradan oraya geleceğim ama ondan önce bu... Iı herhalde e, iç güvenlik paketi Hı -hı. bu 10 madde barış süreci evet. yani bir taraftan barış bir süreci bit bir taraftan e, seçim kampanyası falan bu burada ya yani kafalar iyice karıştı ve belki e, bir, bir, bir teşebbüste bulunabiliriz biraz e, yani daha net görebilmek için olup biteni e, şimdi şöyle bir ...yere doğru gidiyoruz galiba... ...yani bir tarafta... ...bu on maddeyle tekrar... ...gündeme gelen barış süreci... ...ve o on maddenin içinde... ...geçen hafta bahsetmiştik... ...her şey var yani ana dilde eğitim var... ademi merkeziyet özellik var... ...eşit yurttaşlık var... ...yeni anayasa var... ...ekaloji bile var... ...evet yani toplumun, toplumun... ...kadın meselesi var, çevre var... Ee, bir, bir dolu e, konu. Bizi'nin üstü kapalı e, yani çevreli kadının artık üstü kapalı ol, olamayacağı için onları adıyla sanıyla yazmışlar Allah'a şükür. Ama e, o on madde e, bir nevi e, yol haritası olarak bir yerde duruyor. Şimdi bu on maddenin içeriğiyle e, ve yani e, siyasi e, Dil, şu sıradaki siyasi dil arasında uçurumlar var. Ve buna bir de seçim e, sattığı mahili girince, yani 7 Haziran perspektifiyle bakınca işler tamamen e, karışıyor. Şimdi e, izledik, nedendi Bir taraftan işte iç güvenlik paketi bunun ilk göstergesi olacaktır hükümetin, AKP'nin, iyi niyetinin 10 e, madde e, konusundaki... Ee, yani bunu KCK söyledi Ve çok doğru kanaatimce Yani kan değil ee, Bu e, bakalım görelim iç güvenlik paketini e, Ne yapacaksınız onlar Çekin diyorlar falan Şimdi bu arada tekbir müzakere e, Denilen yani e, Bugüne <gülüyor> kadar kabul edilmiş Olan 34 maddenin Yeniden müzakere edilmesi meselesi Gündeme geldi malum Evet. Ne oldu dün akşam Haberiniz var mı Devam. Dört yasa daha geçti. Dört madde daha, dört ge madde dört daha geçti. madde daha geçti. Tekriri müzakere de reddedildi. Reddedildi, evet. İlk yedi maddedeki e, yeniden müzakere e, talebi, HDP'nin talebiydi bu. Çünkü CHP tamamen külliyen geri çekilmesini istiyor. Reddedildi. O, o maddeleri hatırlatalım. Birinci madde, bu polisin üst eşya ve araç arama. E, hakkı ta 24 saat sonra hakime söyleyecek ben bu adamın geldim üstünü aradım e, e, diye e, bu madde kaldı. İkincisi evde, e, evde veya iş yerinde ifade verme e, hakkı diyelim poli, e, şey, veya imkanı e, bu, bu da kaldı. Dördüncü madde bu Molotov'u etkisiz kılmak, Molotov ve ben, benzeri e, silah e, e, olarak addedilen e, neyse adı yani yakıcıların diyor. E, bunun e, e, bu, bu etkisiz kalmak için yapılacak müdahale bu da kaldı. Beş ve altıncı maddeler 24 saatlik gözaltını 48 saate çıkaran maddelerdi. Birisi polisi, diğeri jandarma teşkilatını ilgilendiriyor. 5 ve 6. maddeler onlar da kaldı. 7. maddede demir bilya ve sapanın e, silah olarak sayılması söyleyen maddeydi. Bu da kaldı. <gülüyor> Peki posten? Ne diyorduk? Porselen cam bilya olmaz mı? Her şey, her şey yani çıplak gezeceğiniz, <gülüyor> sivillik böyle bir şey. <gülüyor> Eskiden biz öyle, bizim kuşak öyle derdi sivil. E, sivil zaten size çıplak, <gülüyor> çıplak demek. Çıplak işte. demek, evet onu diyorum. Şimdi gençler e... bilmez diye izah ettim. <gülüyor> bizim şey sorun yok merak etme. Sivil gezmek. <gülüyor> Evet. Yani amaç o zaten. Yani bunu havacılık alanında yapıyorlar zaten. Bu iç güvenlik paketiyle ilgili HDP veya Kürt siyasi hareketinin beyanlarına bakalım. Şimdi bir tarafta e, yani siyasi sorumluluğu olmayanlar var diyelim. Yani olmayanlar yani bu durumda Avrupa, e, Kandil yani KCK, DTK ve e, DBP. Siz DBP'yi biliyorsunuz tabii değil mi? ...DBP... Demokratik Bölgeler Partisi... ...Bölgeler Partisi... ...Tabii, BDP'nin yerine kurulan... ...Temmuz ayında, Hı Hı geçen evet, Temmuz evet. ayında... böyle ...bir parti var Türkiye'de... Yani ...seçime girmiyor ama var... ...şimdi bunlar siyasi sorumluluğu... ...en azından yani ülkeme, parlamentoda olmadıkları için... ...olmayan Kürt siyasi hareketinin... ...bileşenleri... Bunun ...dışında başkalar... yani de, de, de, ...sivil toplum da var falan ama... ...şimdi bunların iç güvenlik paketiyle... ...ilgili söyledikleri çok açık... Ee, çekin bunu diyorlar yani bunun başka çaresi yok. HDP ne ne diyor? O 10. Ma öyle 10 madde e üzerinde e yani birlikte yapılan açıklamanın bir tarafı olarak e alttan alıyor. Ne diyor? Tekbir müzakere ediyor. Hükümet ne diyor bunun karşılığında? Olmaz. Olur diyen de var, olmaz diyen de var. Beşir Atalay, herkes rahatsız ve belki müzakere etme, tekrardan yeni görüşmemiz lazım diyor. Cemil Çiçek son derece zonda, zorda kaldı bana sorarsan. O da olabilir diyor. Fakat e, İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı sureti katiyede e, bir tekbir müzakere olmaz. Bu yasal, Bu e, maddeler... Birer birer Can Tombil'in az önce dediği gibi, hatırlattığı gibi geçecek diyor. Tarafsız Cumhurbaşkanı mı olmaz Tabii diyor. tabii. Evet. Şimdi canım yani Tayyip Erdoğan ben hiçbir zaman tarafsız olacağım demedi ki. Ama evet. statüsü öyle. Anayasal e, statüsü, statüsü değil, öyle. Değil. Onun demesinden çok. Peki yine anayasayı... Efkan Alem ne diyor? Bu, ona, biz bu anayasayı tanımıyoruz diyor. E, Sorunun cevabı orada yani. Doğru. <gülüyor> Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bir tarafta bir e, ya çok önemli bence hakikaten ilk defa e, muhtemelen yani yakın tarihimizde buna Osmanlı'nın son dönemini de dahil etmek lazım. Milleti hakimenin temsilcisi ilk defa yüzüne bakmadığı, adam yerine koymadığı e, milleti mahkumelerden bir tanesinin temsilcileriyle bu durumda Kürtlerle Masaya oturuyor. Oturdu. Yani, e, evet. yani ve hala terörist dediği e, bir e, grupla masaya oturdu. İşte bu çok önemli yani dolma bahçe e, bence milattır. E, ha buradan geri dönüş olmaz mı? Olur tabi. Yani e, mata devrilmez mi? Tabi devrilir. Yani bütün bunlar mümkün ama. İlk defa böyle bir şey oldu. İlk defa böyle bir şey oldu. Bu ne Ermenilerle oldu daha önce ne diğer, diğer unsurlarla hiçbiriyle Rumlarla falan hiçbiriyle olmadı. İlk defa Kürtlerle 2015 yılının Şubat ayında bunu not etmek lazım. Devleti Aliye e, Kürtlerle bir ortak açıklama yaptı ve bir ortak irade e, e, gösterdi. E, bu bu, bu, bu azımsanacak bir şey değil. Tamam. Fevkalade önemli. İyi de şimdi bu e, buradan kalkarak e, süreç yürüyecek, yürüsün, içi, içini dolduralım, orada üstü kapalı olarak e, bahsedilen maddeler e, açılsın, çalışmaya başlayalım, komisyonlar kurulsun falan böyle bir şeyi seçim esnasında... Yani şu dönemde artık seçiyor yani o maile girildi, ya yani o yola girildi. Ee, böyle bir şey yapmak mümkün gözüküyor mu? Tabii ki gibi mümkün değil. Çünkü diğer taraftan bir seçim kampanyası var. Şimdi seçim kampanyası, e, yani e, barış konuşmayı neredeyse engelleyen e, bir. E, bir veri olarak orada duruyor niye? Çünkü taraflardan bir tanesi o yolun yolcusu değil yani çözümün hakikaten kalıcı barışın içi içi doldurulması gereken yani birkaç beyanın dışında içi doldurulması gereken yerler konusunda hiç heveskar falan değil yani bunu bunu görmek gerekiyor. E şimdi diğer taraftan HDP ve eşbaşkan Selahattin Demirtaş şun ne yapması ne yapıyor o o haliyle seçim kampanyasını yapıyor. Neyin üzerinden yapıyor? Türkiye'lilik üzerinden yapıyor. Ne ne üzerinden yapıyor? Demokratik bir e, bir platform üzerinden yapıyor. Bunun adına ne dersen de yani daha mesela e, devlet başkanlığı ve Erdoğan tipi başkanlık sistemine karşı e, hükümetin bütün politikalarını bila istisna neredeyse eleştiriyor. Şimdi hükümetin Hiç güvenlik politikte olmak üzere. Elbette. Evet. Şimdi hükümetin bütün politikalarını eleştir eleştirip barış konusundaki e, demin adını ettiğim kerhende yapılmış olsa iradesini eleştirmesi mümkün mü? Absürt yani. Evet. <gülüyor> Tabii, Burada temel bir ee, e, temel bir açmaz temel bir paradoks neredeyse bir şizofreni var yani ne olacak <gülüyor> yani bütün politikalar tekrar ediyorum yerden yere vuruluyor e, barış süreci hariç bu, bu sürdürülebilir bir şey değil dolayısıyla burada KCK'nin daha doğrusu e, PKK'nin ee, yürütme kurulu üyesi bu Duran Kalkan'ın dün akşam e, bir be, be, beyanı var. Yani işte malumu ilam ediyor aslında. 7 Haziran'a kadar hiçbir şey olmaz diyor. Yani barış süreci açısından. Yalnız çatışmasızlık tahkim edildi diyor. Yani bu iki yıldır süren çatışmasızlık hali e, tekrar edildi. Tahkim edildi. E, e, ve muhtemelen de bu ayın 21'inde Abdullah Öcalan aynı şeyi tekrar edecek ama bunun dışında seçime gidiyoruz arkadaşlar diyor. Seçimden sonra bakarız diyor. Yani malumu ilam ediyor. Ne diyorduk 2 yıldır? Seçim döneminde yani bu seçimler dönemi demek lazım buna. Önce yerel seçimler ardından Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı seçimi ardından şimdi parlamento seçimi ve muhtemelen eğer 330 bulursa referandum 4. seçime kadar barış süreci konusunda çatışmasızlığın dışında ve şimdi artık tahkim edilmiş yani iyice yani pekiştirilmiş çatışmasızlığın dışında bir şey beklememek lazım. İç güvenlik paketini falan unut yani. <gülüyor> evet. Öte yandan da çok ciddi problemler baş gösterdi yani gazetecilerin. Aparto apart tutuklandı, kelepçeyle haber tabii, yaptıkları tabii. için tutuklandıkları bir ortama girdik. Ya şimdi böyle bir ortamda ya yani ki mesela HDP <gülüyor> bu konuda gayet açık, sadece HDP değil tabii bütün partiler hatta yani Mehmet Baransuya hiç yakın durmayan kesimler cenahlarda. Mesela Mustafa Balbay'ın açıklaması var, Sus, tutuklu yargılanmasın diyor mesela. Kaçsaydı kaçardı zaten diyor. Ne diyor? Zaten ihtimali var. Kaç? Kaç? Kaç? Tabii evet, ki. Kaçabilir ihtimali var. Ee, dolayısıyla bu ama bu sürecektir. Bir e, e, yani pek çok e, emare var. E, i̇şaretler e, çoğaldı. E, bir, bu 299. madde var biliyorsun, değil mi? Evet. Maalesef. Yani e, şimdi bu yeni 301 artık. Evet, yeni 301. Bunu birazcık konuşma fırsatımız da oldu, evet. Ya bu Fikret İlkiz mükemmel bir makale yazdı bir anette evet. ee, tavsiye ederim herkese. Ee, şimdi bu yani bu bu tip işte cumhurbaşkanına, devlete, bayrağa işte başbakan'a şu bunun gibi cezai müeyyideler her cezai yasasında var aşağı yukarı farklı ülkelerde ama nasıl kullanıldığına, nasıl uygulandığına bakmak gerekiyor. Umumiyetle bu e, yasalar Türkiye gibi otoriter ve giderek de faşizme anlaşan ülkelerde tabii bir baskı arazıyor. Baskı unsuru olarak kullanılıyor. 3 e, e, son üç aydır 80 dava oldu. 80 dava hakaretten Cumhurbaşkanı'na. Başkanına evet. hakaretten 80'e çıktı Çoğunluk çocuk önüne ço ço geldi. Evet, evet. Yani, Kaşının altında gözüm var dedim mi gidiyorsun yine? Yani. E bu aynı 301 gibi Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi bir e, maddede uygu uygulamaya sokulabilmesi için e, bu da tabi e, yani bu da şu demek yani Adalet Bakanlığı bu konuda her türlü izni seve seve veriyor demek ki. Yani. Evet yani, yani. tamamen Hiçbir reddettiğini, izin vermediği dava var mı? Duymadık değil mi bunu? Tabii tabii. 301'de e, çoğu dava reddediliyor ama e, kabul edilen, Adalet Bakanı'nın kabul ettiği davalar da var. Onu da, onu da hatırlatalım. Yani. E, bu e, daha çok konuşacağız herhalde bu 299'u e, Önümüzdeki dönemde ee, Tabii Yani diğer başka konular yani işte Büyük gözaltı yani Türkiye hakikaten Büyük gözaltına doğru e, Gidiyor evet. bu seçime doğru da Herhalde e, Hızlanacaktır Yani bu internette Dolaşan işte CHP'nin e, Ve MHP'nin kapatılma e, Böyle söylentiler var Yani e, e, e, Yani Nerelere gidiyoruz? Yani bunların telaffuz ediliyor olması bile bana sorarsan bir utanç vericidir tabii. Evet. Bu şey de tabii. Bu arada yolsuzlukla ilgili TESM'in Evet yaptığı ankette %82'lik soruya cevap verenlerin %82'si Türkiye'de yolsuzluk olduğunu yolsuzluk var diyormuş. Çok hata mısın? Yüzde yüz mü olmalıydı? <gülüyor> evet, gelelim e, Süryani vatandaşlarımıza. Çünkü, vatandaş diyorum çünkü hadise e, e, yani Türkiye'de cereyan etmese de e, şu sırada işidin e, muazzam bir baskısı altında olan üç bine e yakın insanın e, kaçmak zorunda kaldığı bu Habur suyunun Suriye tarafında oluyor bütün, bütün bunlar. 35 e, köyden bahsediyoruz. 23 Şubat'ta başladı taarruz. E, IŞİD'in taarruzu. E, amacı e, hem Türkiye'yi orayı tutup sınıra yatlanmak ve dolayısıyla oradan bir lojistik koridor açmak olduğunu söylüyorlar. Aynı zamanda diğer tarafta PYD'nin yani Suriyeli Kürtlerin IŞİD'e karşı kazandığı mesafenin mesafeye karşı bir kazandığı köy geri aldığı köylere ve o taarruza karşı bir, bir taarruz başlatarak yani PYD'nin dikkatini başka yere çekmek bu durumda, bu durumda Suriye Suriyani köylerine çekmek olduğunu söyleyenler var ve 4 kilisenin yakıldığı haberi geliyor. 300'e yakın Süryaninin kaçırıldığı, 12 ila 15 kişi arasında öldürüldüğü. Bir kısmını da serbest bırakmış herhalde, şey almış. Evdiciler serbest Fili. bırakıldı. Süryaniler Fili. bırakıldı mı bilmiyorum. Haseke ve Kamışlı'ya kaçtı 3000 kişi. Bunlar eski Türkiyeliler tabii onun için vatandaş diyorum. Eee Hakkari ve Şırnak'lı bu bunların dedeleri. Eee Süryanilerin dedeleri ve 1924'teki Süryani nasturi ayaklanmasında yani bir bu ayaklanma derken yani biz bağımsızlık istiyoruz ayaklanması değil yani oradaki zaten soykırımdan geçirilmiş olan bölge de baş gösteren sorunlarla alakalı bir ayaklanma bu 1924'te ve üzerlerindeki baskılarla alakalı ve kanda bastırılan yani Cumhuriyet rejiminin hep unutulur ilk ayaklanması ve kanda evet. boğulur ayaklanma. 1924 Hakkari ayaklanması, Nasturi Süryani ayaklanması. Ve oradan kaçıp Irak'a gidiyorlar. Oraya sürülüyorlar daha doğrusu. Önce ee, ...Musul civarına yerleşiyor. ...orada da bir Simera diye bir e, kent var... Orada, ...oraya yerleşiyorlar ve... E, o, o, ...orada da... E, ...Arapların... E, yani ...Sünni Arapların baskısına... E, ...maruz kalıyorlar... ...oradan Suriye'ye geçiyorlar... ...1933'lerde... E, ...hep Manda dönemi tabii bunlar... ...İngiliz ve Fransız mandası dönemleri... ...e... e Orada bu şimdi terk etmek zorunda kaldıkları köyleri kuruyorlar. 35 köy. Evet altında. şimdi baktık da bir kısmını fidye karşılığı serbest bırakmışlar galiba. İşte para Şu kazanıyor yani. işte. Evet. evet. Yani büyük bir endüstri Tem, temel, temel amaçlardan temel. bir tanesi de bu olsa gerek. Evet. Tabii, tabii, tabii tabii. Tabii kime satıyor falan yani bu esir pazarlarının e, nerede olduğunu pek bilmiyoruz. Tabii geçen gün bu arada e, yeri gelmişken... E, Çiğdem e, e, neydi e, gazeteci, Cumhuriyet gazeteci Toker. Çiğdem Toker evet. Toker e, bu OECD'nin e, Financial Action Task Force yani e, mali e, eylem e, gücü e, bu kara para aklamayla e, ilgili e, bütün OECD ülkelerini kapsayan bir bir heyet OECD Paris'te çalışıyor. Onun bir raporunu raporuna erişmiş ve ondan bahsediyordu. Yani Türkiye'nin bu işitin finansmanı konusunda nasıl işleyen yani Türkiye'deki bazı cenahların nasıl işlevsel olduğu ile ilgili bir rapordu. 4-5 gün önce yayınladı bunu köşesinde Çiğdem Toker. Bakmakta fayda var. Çok detay var çünkü içerisinde. Ee, durum e, Süryaniler açısından bu tabi baskı altındalar ee, ve yeri gelmişken eski vatandaşlarımız diyoruz tabi bir yani Türkiye tarafında kalanları da çok ama e, yani onların üzerindeki baskı yani 1915 e, soykırımlarından sonra e, hiçbir zaman e, azalmamış bile Cumhuriyet döneminde ki işte bu Osmanlı zamanında olduğu bizim hiç bizim yani Cumhuriyet döneminde bir şey olmadı denilir. Bunun doğru olmadığını bir kere daha bu şekilde hatırlamış oluyoruz. Ayrıca ondan 4 yıl sonra yani 1928'de Süryani Kadim Kilisesi Humus'a göçmek zorunda kalıyor. Okullar kapatılıyor lise birkaç sene sonra gidiyor ama okullar 1928'de yasaklanıyor resmen Şu evet. yani okulları Okula... Aramice öğretilen okullar yasaklanıyor. Evet böylece de zaten bir kuşağında tamamen yok edilmesi Dilsizleşiyorlar. anlamında değişiyorlar. O da o da yok olmakla evet, yani aynı şey yani fizyken kalıyor Allah'tan birkaç tane işte Midyat bölgesinde manastır daha doğrusu da onun da üzerindeki baskıyı bu programda kaç kez konuştuk hatırlarsınız. Daha tam anlamıyla da çözülmedi, bildiğim kadarıyla. <Gülüyor> Oradaki toprakları işte, üzerindeki tasallut. Yani önce Hristiyanların önce Türkiye'de yani Türkiye tarafında kalan Osmanlı'nın Türkiye tarafında kalan topraklarında hayat hakkı ellerinden alındı. Şimdi de e, küçük Osmanlı olarak orada yaşamaya devam eden, e, birlikte yaşamaya devam eden toplulukların artık bu birlikte yaşama modelinden e, yani zorla vazgeçirildiklerini görüyoruz. Irak ve Suriye'den bahsediyorum. Bu tabii son derece üzüntü verici bir, bir gelişme ve e, genelde Orta Doğu Hristiyanlığı ile de alakalı tabi. Yani Hristiyanlara Artık Orta Doğu'da maalesef pek bir yer yok. Bununla ilgili e, tüyler ürpertici yazılar, makaleler, analizler çıkıyor. Evet. Peki çok içetici bir hali yok konuşacaklarımızın maalesef ama maalesef, ne yapalım böyle yani. E, dün e, 3 Mart e, iş, işçi e, ölümleriyle iş kazalarıyla mücadele günüydü uluslararası malumunuz. Söyledi. Sabah programına yetişmemiş olabilir. Bu İş Güvenliği Meclisi Yangın Kulesi'nin aylık raporu da yayınlandı bu arada. Ee, dün e, öğlen vakti. Şubat ayında 82, 82 çalışan evet. işçi. Evet. Görmüş evet. ama sözünü etme fırsatı bulamamıştık. 82 İyi işçi, evet. Bir yani, ayda iki kısa deniyor, bir ay yürüyoruz. yani. Evet öyle kısa bir 28 günde 28 82 gün. işçi çalışan hayatını kaybetti. İş güvensizliği dolayısıyla tabii. Aynen öyle. Peki çok teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Görüşmek şimdiniz. üzere nereye doğru Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar Açık, Açık gazete La La Na le ton destin Lal, Gülay Hacer Toruk söylüyordu. Beste Thierry Robin ile Gülay Hacer Toruk'a ait. Vokalde Gülay Hacer Toruk, Titir Robin Buzuk'ta, Selçuk Balcı Kemençe'de, Sinan Çelik Kaval'da, İzzet Kızıl'da, Perküsyon'daydı, Vurmalılardaydı. Lal, Lal, Lal oldum, İran oldum, dağlar senin elinden Vara vara vardım, vara vara vardım. Yolun yarısına ey dağlar diye gidiyor. <gülüyor> Ateşten gömlek sen hayatımı körükledin. Yan yana devam ettiyor. Sözleri Titi ve arkadaşlarının Gül Yaprakları adlı albümünden Yaşar Keman'ı uğurlarken çaldığımız parçalardan bir diğeriydi. Evet Açık Radyo burası 94.9 saat 9:40 ve Devam ediyoruz Açık Gazete'ye. Ee, bu o, gazeteci tutuklanması meselesi çok ciddi bir e, yankıda bıraktı. Ee, çok vahim bir duruma işaret ediyor. Özellikle de balyoz davasının da e, kapatılması e, meselesi ile de ilgili çok ciddi eleştirileri de içeren Ahmet Altan'ın veya Semin Çongar'ın da yazılarına rastlıyoruz yani Taraf Gazetesi'nin eski yayın yönetmeni Ahmet Altan yazdı. Bizim Mehmet Baransu'nun evini basmışlar, 10 saat aramışlar, gözaltına almışlar sonra da mahkemeye sevk edip tutuklamışlar diye yazıyordu Cumhuriyet Gazetesi'nde. Niye yapmışlar bütün bunları, neymiş suçu? Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, devletin güvenliğine ilişkin belgeleri yok etmek, devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etmek ve devletin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak. Örgüt kurmuş ama şimdilik örgütün diğer üyelerini saptayamamışlar. Bir bavul dolusu belgeyi savcılığa teslim ettiği halde devletin güvenliğine ilişkin belgelerini yok ettiğini söylüyorlar. Ne kadar belge vardı ki Baran Su yok etti? En çok da balyoz darbe planından devletin güvenliğine ilişkin bilgi ve devletin gizli kalması gereken belgeleri diye söz etmelerine bayıldım. Ne zamandan beri darbe planları devletin güvenliğine ilişkin belge ve devletin gizli kalması gereken bilgileri olarak nitelendiriyor? Niteleniyor. Ne zamandan beri olacak? Hırsızlarla darbeciler hukuktan kurtulmak için Kol kola girdiğinden beri diyor. Yani önce işi bir netleştirelim. Ben Taraf Gazetesi'nin kurucularından biriyim. O gazeteyi 5 yıl yönettim. Balyoz darbe planlarının basılmasına ben izin verdim. O planları bin defa önüme getirseler, bin defa basarım. Darbecilerin zorbalığından da, hırsızların zorbalığından da nefret ederim. Bu duygum hiç değişmedi, hiç değişmeyecek Diyor. Onun içinde çeşitli insanların isimlerini ortada dolaştırarak baran suyu tutuklayarak mesenin etrafında dolaşmaktan vazgeçin. Yasemin Çongarı baran suyu şimdi itirafçı olmuş çoluk çocuğu bir kenara bırakın. O itirafçılar kendilerinin kullanışlı aptal olduklarını söyledikten sonra bizim de kullanışlı aptal olduğumuzu söylüyorlarmış. O zavallı çocuklar birkaç kuruş için bir hırsız çetesinin oda hizmetçiliğine soyundukları için Hayat onlara alçaklıkla aptallıktan başka seçenek bırakmadı diye devam ediyor. Aptal olduklarını kabul etmezlerse alçak olduklarını söylemek zorunda kalacaklar diyor. Zavallı çocuklar onlarla uğraşmayın onlar zaten sizin adamınız olmuş. O haberi basan o haberi basmaya karar veren balyozun bir darbe hazırlığı olduğundan bir an bile kuşku duymayan adam benim. Hadi gelin bir konuşalım bakalım. Balyoz planları devletin gizli kalması gereken bilgisi neymiş? Bana gelirken uğramanız gereken bir yer var. Genelkurmay Başkanlığı. Yayınladığımız belgeler Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı'ndan çıktı. Birebir aynı belgeler. Şimdi o belgelerin sahte olduğunu söyleyen hiç kimse gidip de Genelkurmay Başkanlığı'na o belgeler sizin donanma istihbaratı merkezinden nasıl çıktı diye sormuyor. Resmi bir kuruluşta bulunan resmi belgeler onlar. O belgelerin sahte olduğunu mu söylüyorsunuz? O zaman o sahte belgeler donanmanın istihbarat merkezinde ne arıyordu diye soracaksınız diyor. Bütün subayların sicil numaralarını, görev yerlerini gösteren bavul dolusu belgeyi donanma istihbarat merkezine kim yerleştirdi? İstihbarat merkezi bu halk plajı değil. Parolası, şifresi, kamerası, muhafızı, kayıt defteri olması gerek. Nerede kayıtlar, nerede kamera görüntüleri, kim koydu onları oraya, neden genelkurmay 5 yıldan beri bu konuda tek bir açıklama yapmıyor, neden sahte olduğu iddia edilen resmi belgeleri istihbarat merkezine koyanları açıklamıyor, yakalamıyor, suçlamıyor, eğer genelkurmay kendi donanma istihbaratına bir bavul dolusu belgeyi koyanı bulmaktan acizse siz zaten o orduyu lağvedin gitsin, ordu falan değil o. Ya da o belgeler gerçek ve bizzat askerler tarafından oraya saklandı. Şimdi bana bunu bir açıklayın önce. Darbeci kayınpederini aklayabilmek için kıvranıp duran damada da askeri vesayetin yıkılmasında onurlu bir rolü bulunanlardan nefret eden askerci gazetecilere şu soruyu sormak isterim. Neden aklınıza bu soruyu genel kurmaya sormak hiç gelmedi? Neden hiç gelmiyor? Neden o belgenin Belgelerin donanma istihbarat merkezinden çıktığından bir kere bile söz etmiyorsunuz. Çünkü darbeciliğin ortaya çıkmasından ödünüz patlıyor. Hırsız bir iktidarın zaaflarından yararlanarak darbeciliği aklamaya çalışıyorsunuz. Tabii ki darbecilerle ve hırsızlarla işim böyle bir soruyla bitmiyor. Bir adam var adı Yalçın Akdoğan, şimdiki işi başbakan yardımcılığı. Bu rezilliği ordumuza kumpas kuruldu diyerek o başlattı diyor yazıda. Açıklasın bakalım şu kumpas belgelerini. Başbakan yardımcısı bunun bilgilerine ve belgelerine sahipse bunu derhal adalete ulaştırmak zorunda diyor. Elinde bir belge yoksa o zaman da bir davanın seyrini değiştirmekten muradının ne olduğunu neden yalan söylediğini iftira attığını bir anlatsın diyor. Evet, böyle işte. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Turan Fevzioğlu da hukuki açıdan değerlendirmiş bu tutuklamayı. Ee, şöyle demiş, anayasaya göre halkın bilgi alma hür hürriyeti kapsamında gazetecinin bu belge bulundurması, bunları kamu yararı çerçevesinde açıklaması basın hürriyetine girer, hiçbir şekilde suç teşkil etmez. Ancak gazeteci bu belgeleri almak için örneğin birine para verdiyse ya da hukuk dışı şekilde bu belgeleri alması için birini teşvik ettiyse, ikna ettiyse bu durum gizli belgeleri temin etme suçuna iştirak eder. Böyle bir duruma ilişkin delil ortaya konmadığı sürece gazeteci sadece elinde belge bulundurmaktan dolayı suçlanamaz, değil tutuklanması ya da yargılanması delillendiremediği sürece gazeteci hakkında bu konuda soruşturma bile açılamaz demiş. Ve şöyle devam etmiş. Soruşturma, soruşturulmasının bile basın hürriyetini sınırlayacağını söylemiş. Böyle bir soruşturmanın. Böyle bir durum gazetecileri baskı altına alır, <gülüyor> sınırlandırır ve sindirir demiş. Evet. Bu demokrasinin de e, sonu demek anlamına gelir. Çünkü özgür basın olmadığı sürece demokrasiyi sürdürmenin imkansız olduğunu bize bütün derslerde de öğrettiler. Bunca yıllık ömrümüzde yalnız bunu gördük dünyanın önde gelen Yetişim uzmanları bir yana bütün siyaset felsefecileri, hukuk felsefecileri bunu yazdı. Bu He. demecin biraz daha sertini, yani hukuki açıdan değerlendirilmeyen versiyonunu da e, Ergenekon davası yüzünden 4 yıl 272 gün cezaevinde kalan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Balbay yapmış. Baransu kaçabilirdi, kaçmadı, tutuksuz yargılanmasını istiyorum, adil yargılanmasını talep ediyorum demiş yargılanmadan Yar, bahsetmiş o da. yargılanmasın bir anlamı var mı? Onu da önceden sormak lazım. Yani şeye tekrar kısacık dönersek Ahmet Altan'ın yazılı açıklamasına, yazısına Cumhuriyet teminlenen yani e, şimdi o e, Yalçın Akdoğan'a da soruyorum dinledin mi o konuşmaları dedikten sonra adamlar neyi hazırladıklarını zaten o konuşmalarda açıkça anlatıyorlar. Şimdi o konuşmaları tümüyle unutup Bulunan diğer belgelerle ilgili olarak belgeler sahte diye ortada dolaşanlar var. Araya sahte belge karıştı mı karışmadı mı o sorunun cevabını verecek bir yazılım uzmanlığına sahip değilim. Ama Namık Çınar'ın defalarca sorduğu bir soruyu belgeler sahte diyenlere bir daha sormak istiyorum. O belgeler sahte ise gerçekleri nerede? Nerede gerçek belgeler? Zaten hiç belge yoktu demeye hazırlanan kurnaz hırsızlarla, kurnaz darbeciler ve kurnaz askercilere de cevap vermeleri gereken bir soru soracağım. O seminerdeki konuşmasını, Kor Engin alanın o seminerdeki konuşmasını dinlediniz mi ya da okudunuz mu? Birlikler tamam. İstanbul'un üzerine çöküyoruz. Yönetime el koyuyoruz. Belediye başkanları, kamu kurumlarında çalışanlar değiştirilecek, tutuklanacaklar. Sert müdahale olacak. Acıma bilmem ne yapmak yok. Tepeleme var. İsrail örneğinde olduğu gibi sert müdahale olacak. Rejim aleyhdarı demek, dernek, gazete, yurtlar, kuruluşların listesi dosyada ve perdede diye konuşmuş seminerde. Şimdi söyleyin bakalım diyor Altan'da. Sahte olmayan listedeki rejim aleyhtarı kimler? Nerede o gerçek liste? Benim gördüğüm listenin tepesinde kardeşimin adı yazıyordu. Sizin gerçek listenizin üzerinde kimlerin adı vardı? Kimleri tutuklayacak, vuracak, öldürecektiniz? O spor salonlarına, futbol sahalarına kimleri dolduracaktınız? Bütün hırsızlara, darbecilere, askercilere söylüyorum. Bunlara cevap verin. Sonra isterseniz size daha başka sorularda sorarım. Balyoz darbe planı değildi ha. Ordumuza kumpas kuruldu ha? Devletin gizli kalması gereken belgeler ha. Bütün suçları işleyip şimdi bir de devletin gücünü elinize geçirdiniz diye o suçları ortaya çıkaranları suçlamaya kalkıyorsunuz. Balyoz bir darbe planıydı. O planları ben yayınladım. Ben buradayım. Ne konuşacaksınız benle konuşun ve bana sorular sormadan önce benim sorduğum sorulara cevap verin. verebilirseniz tabi demiş. Böyle bir durum var. Yasemin Çongar da P24'te Mehmet Baransu'nun tutuklanması üzerine bir şunu diyor. Bir gazeteci elindeki belgelerde sahtecilik yapsa ya da bu belgelerin sahte olabileceğini düşünse bunları kendi eliyle devlete teslim eder mi diye bir mantıklı soru soruyor. Bir gazetecinin amacı askeri sırları başka ülkelere satmak olsa, yani casusluk yapsa bunu o sırlarla ilgili haberi gazetesinin manşetinden duyurarak elindeki belgeleri de kendi devletine teslim ederek yapar mı? diye soruyor. Bir de şeye geçelim o zaman Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonunu yürüten savcıların Celal Kara ve Muammer Akkaş ile hakimin Süleyman Karaçıl'ün yargılanmasına izin verdi diye de bir haber var. Bu da önemli. Aslında Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 2. Dairesi savcılar hakkında Ceza Muhakemeleri kanına aykırı dinleme yaptıkları, tapeleri imha etmedikleri iddiasıyla e, savcılara hakim çara e, Karaçöle'de tüzel kişiliklerin tüzel kişilerin mal varlıklarına kuvvetli suç şüphesi olmadan el koyma kararı verdiğini öne sürerek yargılama istemiş. <Gülüyor> en bir döneme doğru Gidiyoruz aslında. Ee, durum bu. Merkezde. Zekeriye Özden de savunma istenmiş. Hakim Karaçölü görevden de uzaklaştırdı. Hakimler Savcıya Yüksek Kurulu. Savcı Zekeriye Özden de Dubai tatili ve Fatih Belediyesi ile ilgili yöneltilen suçlamalar için son savunma istenmiş. Fakat Öze iki konuyla ilgili yargılama izni verilmesine gerek görülmemiş. Neden gerek görülmediği de açıklanmamış böyle bir durum. Yani hukuki bir problematikle karşı karşıya olduğumuz aşikar. Evet, hukuki durumlardan devam edelim istiyorsanız. Adana'da gizli eylemlerine katılan öğretmen eser Çapar'a toplam 20 ay hapis cezası verilmiş. Çapar mahkeme kararı beklenmeden öğretmenlikten de meden edilmiş. 17 yıllık bir öğretmenden bahsediyoruz. E, suçu da toplantı, suçu neymiş, toplantı he, onun... ve gösteri yürüyüşleri kanunu muhalefetten 1 yıl, polise mukavemetten de 8 ay. Yani iki suçu var. Gezi Parkı gösterileri organize ettiği ve bu eylemleri katıldığı için yargılandığı davada aldığı cezalar bu. Adana'ya bağlı Yüreğir ilçesinde e, ki Güney Sanayi çalışanları ilk öğretim, okulunda, ilkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapıyormuş 17 yıllık öğretmen Eser Çapar. Kendisi de 41 yaşında. E, Haziran ayındaki Gezi Parkı gösterilerine katıldığı için böyle bir cezaya layık bulunmuş. Peki Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir haber var. Onu bulabilir misin? İlimin altında yok. <gülüyor> e, seçim kampanyasını Ali Taran'la yürütmeye kararı almış ve kılıçdaroğlu da şeyle bir açıklama yapmış. Bu ülkede demokrasi aydınların meraklı olduğu bir konu. Halkın başka sorunları öncelikli şey var. Ekonomi. Hmm. Ile demiş. O demeci de istisnai bir yere koymamız gerekiyor herhalde. Elginçmiş, evet. <gülüyor> yani ben, sen bir aydın sayıyor musun kendini? Bunu o, söyleyen o, Ali Taran mı yoksa Kılıçdaroğlu mı? Kılıçdaroğlu. T24'te gördüm ben bunu. Hı, Kılıçdaroğlu 7 Haziran genel seçimleri için stratejilerini açıklamış. Hı, onu bir ben de Cumhuriyet gördüm şu an. Ha, evet evet. Demokrasi medya özgürlüğü entelektüellerin ilgi alanında. Vatandaşın ilgisini çekmiyor demiş böyle konular. Biz vaatlerimiz, bizim vaatlerimiz ekonomik alanda yoğunlaşacak demiş. Bu alanda yoğunlaştıracaklarmış. Ve böylece de Cem Uza'nın ne partisiydi? Genç. Genç partisinin kampanyasını, beyaz gömlekli kampanyasını düzenleyen Reklamcıya da teslim etmiş Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Topstar jürisiydi bir zamanlar. Evet. Ben aydınlarla ilgileniyorum. Yalnız e, buradan e, nacizane bir iki kelam etmek istedim. Buyurun. E, demokrasi e, galiba sadece aydınlarla sınırlı tutmamız iyi olmayabilir. Yani en azından benim son 50 sene içinde diyeyim, okuduğum siyasi belgeler, kitaplar, makaleler ve dinlediğim konuşmalar, seyrettiğim filmler Kılıçdaroğlu'nun yanıldığını gösteriyor. Demokrasi bir aydın sorunu değildir. Bir entelektüel sorunu değildir. Entelektüellerin sorumluluğu vardır zaten. Yani Sorumlulukla no... sorunu, sorunu karıştırmış olmasın? Ya öyle bir şey olabilir. Harf, disleksiye var mı? Bende mi? Bende Yok. var şeyde. Kılıçdaroğlu'nda. Kılıçdaroğlu yani iki harfi ayırt edememiş olabilir mi? Sorumla sorunu. Ee, yani entelektüellerin birinci derecede sorumluluğu elbette. Chomsky'nin bundan 50 <gülüyor> sene önce ortaya koyduğu gibi e, muhalefet etmektir. Zaten. Yani kendi hükümetinin kendisi adına temsil eden kendisini temsil etmek adına ortaya çıkan yürütmenin Yaptığı usulsüz, hukuksuz, antidemokratik işleri teşhir etmektir entelektüellerin. Ve bu da demokrasinin bir numaralı gereğidir diye biliyorum. Bana böyle okuttular. Şimdi tabii reklam kampanyası sırasında e, ekonomi üzerinde mi durulacakmış? Hmm, ekonomi üzerinde durulacakmış. Yani eski genç parti e, reklam kampanyası yürütücüsü ve eski popstar jürisi Ali Tarhan'ın yanında bir de CHP 2008'de, Tarhan'ın yerinde, CHP 2008'de Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde Barack Obama'ya başkanlık yolunu açan strateji şirketiyle de anlaştığına dair haberler çıkmıştı. Güzel. Ben en son strateji grup <gülüyor> e, ile anlaşmış Bekaroğlu, Mehmet Bekaroğlu açıklamıştı geçtiğimiz günlerde de bu. Bu bir aydın meselesi değil mi? Amerika'da... Yok Hayır. aydın diye Ekonomi meselesi. Pardon karıştırdım. Çok karıştı. Aydınlarla ekonomileri ekonomistleri birbirine karıştı. Amerikalılar da geriden işin içine. ama stratejiyi Amerikalılar belirecek değilmiş. Strateji Özbe öz Türk malı olacakmış. Güzel. Latince bir deyim değil mi? Strateji. Yani bö şey. böylece artık şey kullanmıyoruz. Ne? Demokrasiyle ilişkimizi de Şimdilik askıya almış olduk ekonomiden bahsediyor için ama. Ekonomiden bahsedip de, demokrasiden bahsetmemek gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Peki. Tabii. Hadi hadi i̇şte yapalım. İşte öyle. Nasıl yapacağız? Ekonomi, ekonomi, ekonomi. Ev, ev, ev. ev, ev. yaşasın ekonomik para para para. Tamam. Nasıl? Tamam. Hadi o zaman. hadi gidelim gidelim. Bari. Bir aynı albümden Gül Yapraklarından bir parçayla bitirelim. <gülüyor> Geçenlerde Çaldığımız bir parçayı bir kez daha çalalım. Kalktık Horasan'dan, sökün eyledik. Anonim Sözler, Yaşar Kemal'le de ait ve Titi Robane, Özdem Özdil, öz müzik onlara ait. Ve böylece Usta yazara bir kez daha insan haklarının yılmaz savunucusu, hakların mücadelecisi Yaşar Kemal'e de bir kez daha günaydın demiş oluyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. ...böneyle Bir aydınlık su gibi toprağın üstünden... aktı, aktık, aktık. Geldik Anadolu'da, karşımıza çıktı Kayseri Dağı. Ulu, temiz, alımlı, yakışıklı... ...ışığa batmış... ...yakut gözlü... ...uzun boylu atlarımız... ...Harran Ovası'nda... ...Mezopotamya'da... ...yüz bin ulu kartal konmuş gibi... ...kıl kara çatırlarız... ...binlerce kişi... ...binlerce ceylanla birlikte... ...samah tuttuk... ...üç gün... ...üç gece... ...gün kırk gece... este